Merhaba Zafer abi. Merhaba Başkan. Merhaba Cem. Merhaba Dilek. Merhaba sevgili legendarıyım, Türkiye iyi. izleyicilerimiz. Gondolin düşüş serimize devam evet. ediyoruz. Altıncı bölümdeyiz bugün. Nerede kalmıştık abi? Meglin dağlarda oklara yakalanmıştı. İhanet geliyor reis. Meglin büyük karakteri elanet etmez. Ya yani ediyorum herhalde en karaktersiz beş karakter falan yapsan Bayar içe arası. girer bu. Kesinlikle girer. girer. Meglin orklar tarafından dağlarda maden araştırmaları falan yaparken yakalanıyor. Ve şöyle de bir durum var. Bu yakalandığında tek başına. Çünkü bu da aslında Tuğol gibi tek başına iş yapmayı seviyor. Yanında hiç kimse yokken yakalanıyor. Ve yakalandığında hiç kimse gözcüler, mözcüler de bu adamın yakalandığını görmüyorlar. Kimsenin haberi olmuyor Meglin'in yakalandığında. Orklar tabii ki işkence ediyorlar. Hani eğleniyorlar. Tadını çıkartıyorlar. Bir ne oldu yakaladıkları için falan. Bir de Meglin'in aklına şey geliyor. Hani buradan nasıl yırtarım ne yaparım falan diye. Siz benim diyor babamı tanıyor musunuz? <gülüyor> tamam direkt böyle demeyeyim ama. <gülüyor> Ömrüm boyunca bu yafa Bir kavgada demişsindir mahalle kavgasında. Sen benim babamı tanıyor musun falan? Yok. Hiç demedim. Cem dedin mi sen? Hiç demedim. Demedin mi? Yok ki. Yani babam, babam garibanlığı yani. <gülüyor> Olsun fark etme. Garibanlıkla ilgisi yok ki. Çocuklar Göz babalarını çok canım. aynen böyle kuvvet görür ya küçükken. Hmm. O yüzden o etkili. Mahlede diyor. falan kavga edersek babam evde bizi döverdi zaten. <gülüyor> biz babama, babama güvenip kavga edemeyiz. <gülüyor> Eşkıya mı oldunuz lan iki kardeş diye. Men işte bana diyor Eol'un oğlu Meglin derler. Eol kim? Benim babam kim biliyor musunuz diyor. Benim babam diyor Gondolin kralı Turgon'un kız kardeşi Iswyn'in kocası. Ben de diyor şey kralın yeğeniyim. Orklar da şaşırıyorlar bu duruma diyorlar ki ee, diyor bundan bize diyorlar yani ne yapalım. Meglin de diyor ki bu ayrıntı diyor sizin için diyor, aslında çok fazla şey ifade eder. Farkında değilsiniz siz diyor. Çünkü ister ağır ister hızlı yoldan beni öldürecek olun diyor fark etmez bu durum. Gondolin şehri hakkında diyor efendinizin duymaya can duymak isteyebileceği bütün bilgiler bende var. Orklarda o zaman şey diyorlar bir tedirgin oluyorlar. Ulan diyorlar hakikaten bu bir şeyler biliyordur ediyordu falan. Seni diyorlar öldürmememiz için o bilgileri bizle paylaş. Ne olduğunu hı hı. söyle bize. Meglin de öyle bir bilgiler veriyorken orklar bir istiyor bu on veriyor. Yani sadece içerideki halkın sayısı, şehrin konumu nasıl varılacağı bilgileri haricinde kaç kapı olduğu, kapıların özellikleri, nasıl bir savunma hattı olduğu, duvarların kalınlıkları, ne taraftan saldırı yapılıp yapılmayan ve şehrin içinde özel savunma örgütleri olduğu için ya da aletleri bilmem neleri geçen bölümde bahsetmiştik onların yerleri dahil her şeyi söylüyor. Bütün şehir nasıl ele geçirilebilir nesi zayıf nesi güçlü her şeyi söylüyor. Yalnız bunları anlatırken öyle bir, hani güçlü öyle kuvvetli bir savunmadan bahsediyor ki orklar gene kızmaya başlıyorlar. Bizim Melkor'un güçlerini hafife alıyorsun sen bizim efendimizin güçleri de dalga mı geçiyorsun falan diye iyice cinleniyorlar gene öldürecekler bunu. O da şey diyor bence diyor Efendiniz beni görmek isteyecektir diyor. Ben önemli bir elfim diyor. Ben kraliyet soyundan gelen bir elfim. Efendinize de diyor söyleyeceklerim var. Beni diyor efendinize götür Canlı olarak götürün. Böylece diyor efendinizin takdirini kazanırsınız siz Okların kafasında bu yatıyor. iyi diyor seni oraya götüreceğiz. Yola çıkıyorlar bunlar gondolin çevresinden. Advant'a doğru. Yalnız yol boyunca büyük dehşet yaşıyor Meglin. Çünkü oklar falan korkunç yaratıklar. Ya bunların yanında vartlar falan da var. Kurtlar var. Vahşi köpekler var. Ve Meglin'i herkes merak ediyor. yani bunu götürüyorlar falan ama herkesin gözü Meglin'in üstünde. Her seferinde kanı donuyor. Çok korkuyor. Sonunda Advant'a geldiklerinde Melko'nun tahtının önüne getiriyorlar. Melko'nun tahtı da böyle karanlık bir odada. Melko taştan devasa bir tahta oturuyor. Önünde böyle birbirlerine dolanmış yüzlerce binlerce yılan dolanıyor. Bir çevresinde vahşi kurtlar var, köpekler var, yaratıklar var çevresinde falan. Diz çöküyor. Ayakları da kapanıyor. Melko da bütün sesinin tatlılığıyla böyle çok babacan bir şekilde şey diyor hikayeni diyor. Neler biliyorsun Gondolin hakkında falan. Melko buna iyi davrandıkça, sesi tatlı tatlı konuştukça değer verdiğini belli ettikçe bu coşuyor o sırada aklına gelmeyen oktan anıtlığından daha fazla şey söylemeye başlıyor Melko'ya. Nasıl olacak? Ne yapılacak? Nerelerle? <gülüyor> Kolup kol kol yani. Kolup kol kol Bu görüşmenin sonucunda da böyle Gondolin'in ani bir baskın yoluyla ortadan kaldırırım diye Melkor plan kurmaya başlıyor zaten kafasında. Yalnız Magne'in de şey diyor hani ben bunları söyledim. Benim canımı bağışlayın. Senin diyor canım başlayacağız. Aynı zamanda seni orkların başına bir komutan yapacağız. Hepsini değil de bir bölüğün başına komutan yapacağız. Bir de diyor İdrili isterim. Tuor'la Örendili oğlunu öldüreceksiniz. İdrili bana vereceksiniz. Tamam diyor. Ona da kabul diyor. İdrili diyor sana vereceğiz. Kocasıyla oğlunu da öldüreceğiz. Ama sen ihanete dersen diyor senin içinde diyor verebileceğimiz şey diyor. Baldrokların elinde işkenceyle ölmeyi dileyerek zaman geçireceksin diyor. Baldroklar Melkon'un işkencecileri. Yani inanılmaz derecede kötü duygu ve becerikli yaratıklar. Demirden pençeleri var, kırbaçları var, ateş özellikleri var. Ateş ve sistem oluşuyorlar falan. Ona Eldar arasında, elfler arasında bu yaratıklara Malkarauki adını veriyorlar zaten. Ve elflerin de bu yaratıkların kötülüklerinden gücünden falan haberleri var. Zaten işkenceci olarak da mesela onu tutsak ettiği, madenlerinde çalıştırdığı elfler falan bir şekilde isyan ederse, tahsızlık çıkarırsa ya da karşılık verirse bunlar tarafından işkence görüyorlar. Ve çok uzun süre öldürmeden canını acıtarak işkence görüyorlar falan. Beni ayağa tutuluyor Meglin'in. Çok korkuyor. Yalnız diyor, şöyle bir husus var efendim diyor. Siz diyor oraya orklar, balroklar ya da kurtlar bilmem ne saldır bile diyor. Tunladen düzlüğüne varmış olsanız bile diyor. Çok özel savaş aletleriniz falan olmadığı sürece siz diyor o kenti ele geçiremezsiniz. Kentin diyor hani kendi içinde de bir habitatı var. O yüzden onu muhasara altına alıp kuşatma altına alıp da teslimiyete de zorlayamazsınız. Çok uzun yıllar boyunca şehir kendini geçindirir. Artı diyor toplu halde kitlesel savaşsanız bile oranın kapılarını duvarlarını yenemezsiniz. Geçemezsiniz. O bakımdan diyor özel bir şeyler lazım oraya saldırabilmeniz için öyle. Şu andaki ordularınızda. Bu işi beceremezsiniz. Hani bunları söylerken ne yapmayı planlıyorsun? İdrili aldın, nerede yaşayacaksın? Yani nasıl bir adam olacaksın? Akbol da ya? gidecek. Ya bu kadar gerizekalı <gülüyor> olmaz yani. Sonunu düşünmüyor işte. Zaten ne demişler? Sonunu düşünenden de olmadı. <gülüyor> İyi olmadı. Sonunu düşünen hayır olamaz. <gülüyor> <gülüyor> Yine olmadı. <gülüyor> o değildi. Geçelim. <gülüyor> Melko'nun aklına şey geliyor. Elimin altında diyor sonsuz maden rezervleri var. Aynı zamanda metaller var. Metal üretimi var. Bilmem ne var. Hurdacı mıymış yani? Hurdacı bir şekilde yani. <gülüyor> Onlardan diyor öyle şeyler yaptırabilirim ki. Belki de duvarları aşacak makineler halledebilirim falan. Ve onları diyor aleve ve ölüme boğacak yaratıklar oluşturabilirim falan diye düşünüyor. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Hakikaten bunun dediği gibi hissediyor bu kent. Bu elimdeki mevcut orduyla falan başarılı olamam. Ama diyor elimde yeterince potansiyel var. Bunları kullanmam lazım. Sonrasında diyor ki sen kentine geri dön. Hani senin bizim tarafından kaçırıldığımız ortaya çıkmasın. Sen orada normal hayatına devam et. Yalnız giderken onun içine bir korku büyüsü yerleştiriyor. Böylece orklardan, Melko'nun yaratıklarına ve Melko'nun kendisinden inanılmaz derecede korkar bir hale geliyor zaten büyüyle beraber. Megding tekrar Agmak'tan çıkıyor. Gondoline dönüyor. Döndükten sonra da böyle yüzünde bir tebessüm var. Daha hoş, daha yumuşak birisi haline geliyor. Daha sosyal biri. Bilgilerini paylaşıyor. Önceden hani pek kimsenin sevmediği, Nemrut dediği adam. Güler yüzlü yardımsever bir elfe dönüşüyor. Halk bundan çok memnun oluyor. Diyorlar işte Meglin bizim yanımıza geldi artık. O da iyi bir adam oldu. Adam oldu. Falan diye şey yapıyorlar. Bunların arasında tedirgin olan bu değişiklikler hiç hoşlanmayan tek kişi ise İdril. İdril diyor ki bunda bir gariplik var. Bu, yani bir adamın böyle patlanak değişmesi falan çok mümkün bir durum değil. Niye bu bu kadar iyi oldu? Burada bir garip etlik var. Magnin'den daha fazla çekinir. Daha fazla korkar hale geliyor. Ama Magnin'de genelde çevresinin açıklamalarında şunu bulunuyor. Ben diyor çok fazla kendim işe güce vermişim. Madendi, alaşımlardı, işte ne bileyim cevherlerdi falan. Bütün halktan kendi hayatımdan kopmuşum. Artık ben dağlara, mağallara gidip bir şeyler araştırmak etmek istemiyorum. Gondolin'in bu müzikti, sanattı, yemeydi, içmeydi. Böyle kendime uzun süreli bir tatil ayarlamış gibi kentin içinde yaşamak istiyorum. Dağlara falan çıkmak istemiyorum. Benim bilgi isteyenlere de sunacağım. Yardımcı olacağım falan. Ama ben artık bu şeyde değilim. Hani bu baden arayıcısı, badenlerin peşine düşen adam değilim. Danslı, müzikte eğlenceler ve kutlamalara katılacağım falan diyor. Millet bundan da memnun oluyor. Meglin de hakikaten bilgilerini falan da paylaşıyor çevresiyle. Hani ketumlukta yapmıyor. Ama onun asıl derdi Merko içine korkuyu yerleştirdiği için oralara gittiğinde bir orkla karşılaşmak, bir vakla karşılaşmak. Merko'nun kendisinin onu yeniden tutsak alma olasılığı falan. Aslında o korku büyüsünün etkisiyle şehrin içinde de da kendini gizlenmiş korunmada hissediyor. Yıllar geçiyor gidiyor. İdrin'in nasihatını hala tutan orada o kaçma yolunu gizli geçti yapmaya devam ediyor adamlarıyla beraber. Tabi bunları yaparken çevreyi kendi adamları falan da gözetliyor. Bakıyor ki git gide ordusundan olanlar orklardı, canavarlardı falan. Çevrede git gide daha az görülmeye başlanıyor. Git gide daha az görülmeye başlanıyor. Artık çevre daha bir temizlenmiş. Daha bir kendi halimize kaldık gibi düşünüyor ve o yüzden de biraz gevşiyor orada bu kazı çalışmalarında falan ve bütün kentte kral dahil çevrede artık orkları falan görünmemesiyle beraber bulan diyorlar herhalde Melko bu işten vazgeçti en azından bizim buralarda gondolin olmadığını düşünüyor ya başka yerlerde gondolin kentini arıyor ya da vazgeçti temelli ben bu kenti nasıl olsa bulamayacağım diye kendi cehennemlerinde yaşıyor diye düşünüyorlar o yüzden de şehir savunması ciddiyeti falan bir tık kayboluyor o yıllarda oysa bu sırada Melko şeyle uğraşıyor orduma neleri katabilir ki bu duvarları, kapıları, gondolini yıkmama sağlayacak güçleri nasıl oluşturabilirim diye uğraşıyor. Bütün hazırlıkları bunun üstüne. Üç tane yarı robot gibi metalden, ateşten, katrandan oluşmuş ve tabii kendi büyüsü olduğu yaratıklar oluşturuyor ve gondolini dümdüz edebilecek bir ordu yapmaya çalışıyor. Birincisi böyle akışkan madenden yapılmışlar gibi. Onlar yolları, ağaçları, taşları falan üstünden geçerek, tırmanarak, akarak ilerleyen bir yaratık oluşturdu. Civa civa gibi. Onun önünde pek kimse duramıyor. Zaten anormal bir sıcaklıkta var. Ağaçtı, tahtaydı, bilmem neydi. Onları da yakarak yollarla devam ediyorlar. İkincisi de bronz ve bakırdan yapılma ve alaz alaz yana göğüslerinde ateşten kalpleri olan ve inanılmaz derecede sıcaklık yayan. Çevresindeki canlılar o sıcaklığa dayanamayıp kaçması. Onlar şayet bir şekilde sıcaklığa dayanan canlılar olsa da bu sefer ellerinde çift yönlü baltaları falan oluyor gene ateşten. Onlarla kaçmayanları da yok edebilen metalik ve Mama'dan oluşan neredeyse bir askeri birlik oluşturuyor. En fazla güvendiği birlik üçüncü oluşturduğu birlik. Bunlar böyle sicimlerden iplerden oluşmuş gibi ama ufak tefek ipler incecik gibi falan diye devasa halatlardan oluşmuş gibi ama bu halatlar yeni ateşle örülmüş. Tamamı akkor halinde yarı metal şeyler ve bunlar taşları bile sıcaklıklarıyla eritebiliyorlar, tırmanabiliyorlar, ister akışkanlıkla ister darbeyle ilerleyebiliyorlar falan. Bunlar diyor benim kondolini ele geç en fazla bunlar yarayacaktır. Bunların önünde duramazlar. Ve gondoline saldırdığı sırada da balroklar bu son üçüncü tür büyülü yarattıkları binek olarak kullanıyorlar. Balroklar bunların sırtlarına binerek gondoline saldırıyorlar. Ya bunlar insan formunda mı acaba? Yoksa Yok belirsiz bir şekiller. Şey diye vardır mesela başka hikayelerinde falan bir şekilde metal canavarlardan bahsediliyor. Önünü ateşle açan metal köstebekler. Ejderhalar gibi. Ama metalden yapılmış. Metal ve büyüyle örülmüş şeyler. Yani insansı formları yok. Yaratık formundalar. Ejderha, köstebek falan gibi tipler. Ya da ne bileyim bizim hani yol açarken büyük makinalar gibi duvarları falan öğüterek devam eden metalden yaratıklar. Belki aletler işte gene sanayi göndermesi var. Belki de. <gülüyor> Metal tercihi hep bu evet. çağda zaten değil mi? Ağır sanayi. Erbakan'ın dediği gibi sanayi. Melkor ağır sanayi, <gülüyor> sanayi, sanayi hanesini yani. tamamlamış. Doğru. Meglin ihaneti üzerinden 7 yaz geçiyor yani. 7 <gülüyor> yıl geçmiş oluyor artık. Erendil de 7 yaşında gelmiş. Erendil böyle geleceği çok parlak, çok kuvvetli bir insan. 7 erkarı. yaşında mı abi o zaman Erendil? Tabii doğduğunda gitmişti şey. Öyle mi? Hı. Çocuk doğduktan sonra gitmiş, yakalanmıştı Meglin. Şimdi 7 yaşında ama hala kırılgan bir çocuk tabii sonuçta. Yani yetişkin biri değil. 7 yaşında bir çocuk. Melko'nun tüm casusları falan da o bölgeden çekilmiş Melko'nun emriyle. Hani oralarda artık dolanmayın. Çünkü zaten o bölge hakkında hem Meglin'in söyledikleri, yolduğu, nereden geçirdikleri falan hem de yıllardır süren araştırmalarıyla zaten böyle yani santim santim coğrafyayı biliyorlar. Gerek yok artık oralarda durmasına. Hem de diyor ki oradan bütün askerlerimi çekerse zaman içinde gondolinde savunmasını gevşetecektir. Bir rehavete kapılacaklardır. Hiç kimseyi rastlamayınca falan. Bu öngörüsü de gerçek çünkü kral dahil herkes savunmalarını falan daha bir gevşek tutuyor. Tabi tamamen boş vermiş değiller ama önceden 100 adam gözleme işine bakıyorsa şimdi 20 adamla idare ediyorlar falan. Hani öyle bir zayıflatma var. Valnız bu, bu esnada herkes işte artık de orklar yok, yaratıklar yok, biz rahatladık, Melkor buralardan vazgeçti gitti falan diye düşünürken İdril gitgide her yıl daha bir ciddiyetle bakmaya başlıyor bu işe. Diyor ki yani bu kadar gef falan saçma. Benim içimde bir sıkıntı var. Her şey terse gidiyormuş gibi. megdine hiç güvenmiyorum. Korkusu artıyor. Çocuğu büyüdükçe de çocuğu üstünden duyduğu çocuğuna bir şey olabilir. Korkusu da gitgide artmaya başlıyor. Sürekli tedirginlik halinde falan. Tuğru da sürekli uyar yani. Daha hızlı hareket et. O yolu bitir. Gözetmenlerini ciddiyete davet et. Çevreyi kola et falan diye. Bir gün Tuğru böyle duvarların tepesindeki yamaçtaki evinin oraya gidiyor. Oradan böyle dışarıya eskorat dağlarını falan bakarken İdril koşarak yanına geliyor. Bir rüzgar esiyor. Saçları savruluyor. İdril çok güzel bir kadın. Çok etkileniyor. Öpmek için eğiliyor Tuor. Ama İdril çok ciddi bir şekilde elinden tutuyor. Gel içeride diyor. Bir şeyler anlatmam lazım sana. Sürüklüyor. içeri götürüyor. Oturtuyor onu. Diyor ki bu iş diyor artık çok fazla ciddiyete bindi. Sizin düşündüğünüz gibi değil. Ben diyor her an bir saldırı bekliyorum. Yani her an bu gondolinin sonu gelebilir. O bakımdan da diyor. Öğrendiğinin bir geleceği olmayacak buraya bir saldırı olursa. Siz de iyice babam da hani her şeyi gevşettiniz baya fırça atıyor. Herkese kızgın durumda. Panik içinde falan. Tuğur ne derse dersin sakinleşemiyor bir türlü. Ama en sonunda İdril diyor ki yol ne oldu diyor bizim kaçak yolumuz. Neredeyse diyor vadinin altından ovaya kadar çıktı. Çok az bir mesafe kaldı. O işe devam ettik. Bundan sonra gizlilik önemli değil diyor. Bir an önce diyor o gizli kaçış yolunu sunur. Görmemiz lazım. Sen elemanları bilmem neleri falan bul. Gizli saklı deme. Hızla bir an önce o yolu tamamla Hı. çünkü diyor artık zamanı geldi Gondolin büyük tehlike altında sana diyor bütün diyor Gondolin halkının arasından en seçkin en güvenilir en tutkulu askerlerinden diyor özel bir birlik kurduracağız bunlar diyor senin özel birliğin olacak ve bunların asıl hikayesi şehir şayet kaybedilirse bir saldırıya uğrarsa öğrendili koruyarak şehirden kaçmaları için yani çok özel bir tümen kurulacak yalnız Turgon hani ikinci bir iktidar alternatifi gibi göreceği için doğru Thor rahatsız oluyor diyor ki ben bu konuyu diyor babamla da görüşeceğim zaten. Hani babamın haberi olacak. Babamdan gizli bir tümen kurmayacak. Ben babama durumu anlatacağım razı edeceğim onu. Ve onlar da diyor senin adamın olduğu belli olacak. Seni diyor hani özel bir güce sahip olduğunu diyor halk tarafından da belli olacak. Onlar diyor senin ailenin ablemi olan beyaz kulu kanatlarını diyor elbiselerine ve kalkanlarına ve kasklarına takacaklar. Bunlar diyor sana bağlı olacak. Zaten diyor halk arasında da şeyi yaymamız lazım diyor. Şayet bu şehir bir saldırıya uğrar da Turgon bu şehri terk etmemekte inade eder. ile beraber ölürse yok olursa böyle bir durumda halk seni ve öğrendiri takip edecek. Yani alternatif kral siz olmanız lazım. Abi halk niye inansın bulduk yere böyle bir şeye? Deli gibi. <gülüyor> felaket tellali gibi. Çıktı konuşacak. Ne diyorsun Cem? Vallahi yani prenses yani. Prenses gücü var. <gülüyor> Boruda değil yani. Kolaklarda böyle bir ihtimalin olmasını doldurması da iyi. Çünkü böyle bir şey yani inanmayan bile prenses demişti böyle bir şey olursa biz doğrun <gülüyor> yanına gitmemiz lazım. Çünkü biz inan. Anladık ama onun dediği doğru çıktı diye. Kulak dolgunluğu da önemli. Bu Tabii. dedikodunun olması da önemli. Bu işler için diyor hepsi için diyor babamın onayını alacağım. Ben görüşeceğim. Ondan sonra da halkın arasında dolanırken falan iyidir şey de yapıyor böyle halkın arasında ya diyor bir tehlike var. Bir, şey bir saldırı olacak. Şayet diyor babama bir şey olursa tuğru ve öğren dili korumanız ve onu takip etmeniz gerekiyor falan. Genelde halk buna inanmıyor. Gülüyorlar hatta. <gülüyor> Dilek gibilerin sonunda. <gülüyor> Kitabın sonunda. <gülüyor> Saçma bir kere. 7 yıldır bir şey olmamış. Şinden sonra mı olacak? Yani. Şey diyor halk, Tanakhoyetil ile diyor Valinor dağları yok olmadıkça Gondor'inde yok olmaz diyorlar yani. Vay vay vay yani vay, vay. Çok vay, vay. kendilerinden eminler yani. Ve şey diyor Tuğur diyor ki tamam diyor, böyle korkuların var bilmem nelerin var tamam ve Tuğur karısını dinliyor hakikaten çok hızlandırıyor kazı çalışmalarını yol çalışmalarını kendine özel bir birlik kuruyor Turgon'un da izniyle o birlikte Tuğur'un simgelerini taşıyor ama diyor bunu diyor babanla açıkça konuşmamız gerekiyor bizim diyor yani kralın da bundan haberi olması lazım. Ben diyor kralla konuşayım babanla konuşayım falan. Edir buna karşı geliyor çünkü Turgon diyor kendi kentine o kadar aşık ki ve buraya hiçbir şey olmayacağına inanıyor ki sen gidersen biraz önce Diley'in dediği gibi dur. Durduk yere sorun çıkartan adam olursun. Karanlık haberler taşıyan adam olsun. Sen kötü olursun kralla diyor. Ben diyor sizin diyor kralla kötü olmanızı, seni dışlanmanı falan istemiyorum. Ben diyor yer yer babama söylüyorum zaten. Ama diyor babamın gözü kendi kendinden başkasını görmüyor. Bu sırada gene şeyi fark ediyoruz. Böyle Tolkien döngüleri var ya. Burada da Magdalene artık madenlere falan gitmediği için kralla daha bir yakınlaşmış. Daha bir samimi olmuş. Kralın danışmanlarından biri haline gelmiş. Tıpkı Grima e, dilin Teoden'e yaptığı gibi. Bu da kralla kralın kulağına sürekli olarak gondolün muhteşem bir yer. Burayı hiç kimse ele geçiremez. Çevrede orklar da yok. Bilmem ne de yok. Artık bir saldırı tehdidi de yok diye. Kralı kendi hayran olduğu kente temelli hayran bırakıyor. Zehirliyor bir açıdan. Tedbirlerin falan azalmasını sağlıyor. Kralı olabildiğince kendi kontrolü altında tutmaya çalışıyor. Diyor ki anlatıcı burada bu diyor gnom. Yani ne oldu o? Hilekarlığı diyor çok ileri düzeye taşımıştı artık. Hani bayağı usta bir hilekar haline gelmişti. Ve kral Kralı da çok ciddi seviyede etkiliyordu. Kral da gitgide kendi kentinin hiçbir şekilde yok olmayacağına inanmıştı. Meglin'in sayesinde artık içinde bir korku, tedirginlik de kalmamıştı. Demek ki Tuor'un ağzından Ulmon'un söylentileri falan da unutuyor artık kral. Yani onu da görmemezlikten geliyor. İyice rahatlamış gibi oluyor. Zaten Kara Samur sembolünü boşa seçmedi derlerdi diyor Meglin hakkında. Hmm. Burada Kara Samur diyor ama bu çeviri de Samur diyor. Bir başka çeviri de Köstebek Hanedanı diye geçer. Burada Samur Hanedanı diye geçer diyor Ama şey, çok benziyorlar birbirine. Samur'la köstebek Her zaten. Her ikisi de kazıcı, boynucu. Evet. Hani böyle bir yaramaz hayvanlar. Yani kötü manada değil de uslu durmaz hayvanlar hakikaten yani. İşte burada Samur diyorlar ama yani arkadaşlar başka yerlerden okuduklarında Meglin'in hanedanın köstebek hanedanı olduğuna da rastlayabilirler. Onu söyleyeyim. Kış artık iyiden iyice bastırıyor artık. Yedi yaz geçmişti. Artık yaz da geçiyor. Kış gelmeye başlıyor böyle. Tumladan ovasının çevresindeki sular falan donmaya başlamış. Artık hava iyice sertleşiyor. Göletlerin üstünde buz tabakaları falan oluşuyor. Yalnız Amonguaret'te o şehir meydanında falan kaynaklardan hala sular donmadan akmaya devam ediyor. Ağaçlar hala kralın kapısının girişindeki iki ağaç. Çiçek açmış durumda böyle pırıl, pırıl. Sanki gondolin daha da bir güzelleşmiş, daha bir canlanmış, daha bir estetik olarak büyümüş gibi duruyor. Mükemmel bir hale gelmiş gibi duruyor. Ve bütün halk mutluluk içinde artık o tehlikeyi hissetmiyorlar. Çok sert bir kış böylelikle geri de bırakılıyor. atlatılıyor. Hala bir saldırı yok. Kuşatan dağların tepelerindeki, doruklarındaki karlar çok uzun süredir ilk kez bu kadar geç çözülüyor. Yani çok Hı -hı. uzun süre karlık alıyorlar. Yalnız çok uzun süre karlık alınca birden de hava ısınmaya başlayıp ilkbahara girince taşkınlar. oradan taşkınlar bütün coğrafyayı suyla beslediği için bütün Turnaden Vadisi'nin çevresi falan inanılmaz güvenlikle çiçeklerle falan kaplanıyor. Böyle Aa. cennet gibi bir yer oluyor. Çok bereketli bir bahar yaşıyor yani Nosna Lotion yani namı diğer çiçeklerin doğuşu festivaline hazırlanıyor ha. O bittiği gibi de şey başlayacak. Tarnin Ağustan yani yaza açılan kapılar. Bahar bayramı. Ne Bahar bayramı. ne diyor. Sonrası aslında bir ibadet. Valara Şükran. Hmm. Hmm. Şenlik değil. Şenlik değil. Bu Anglo-Sakson geleneğinde vardır zaten. Bu yazın ilk günü güneşin doğuşu falan kutlanır. Hatta şeyi yanlış bilmiyorsam Oxford ve Cambridge'de hala yapılan bir tören bu kışın bitiş hmm. töreni hala hmm. yapılan bir tören. Geleneksel olarak. Evet. Çok eski bir İngiliz geleneği ya da İngiliz demeyeyim de anırsak son geleneği bu. Tanin Ağust'a. Yazı açılan kapılar. Bu şenlikler dönemi. Gece yarısından itibaren böyle hiç ses çıkmıyor. Kimse konuşmuyor ama bütün kent süslenmiş çiçeklerle taklarla falan. Ama herkes o sessizlikle doğu duvarlarına gidiyor. Bütün alt. O doğu duvarlarından güneşin doğacağı yere doğru bakıyorlar. Güneşin doğuşuyla beraber de koro halinde tersçe şarkılar söyleyip vaları kutsuyorlar. Eru'yu ve yazın gelişini güneşin doğuşunu kutsuyorlar böyle çok ruhani çok mistik bir gelenek bu bu gelenekte tabii Turgon'da idrildi orada. Hanedan olduğu için ve sayılamayacak kadar çok sayıda yıllardan bu yana devam eden bir gelenek bu gondolinde. Yüzlerce yıldır belki bin yıldır devam eden bir şey elfler arasında. Şeyin bin yıllık tarihi yok gondolin yok da elfler arasında bin yıllık falan belki daha uzun bir gelenek. Güneş tepelerin ardında gözden kaybolurken halk böyle hoşnutluk ve heves içinde festivalle dahil oluyor. Bu festivalden memnun olan birisi daha vardır kesin. Merku Melko. Çünkü Top. neden? Tolkien'da bir festival varsa Melkor'da belirledi. <gülüyor> Melkor Or oraya gider. <gülüyor> kıvra kıvra geliyor karşıdan. <gülüyor> <zaten. gülüyor> bu geceden başka tabi festival. Hı -hı. İlk başta akşam batışını izliyorlar güneşin. Güneş tamamen batıyor, gözden kayboluyor. Ondan sonra doğuşu için doğuya dönecekler, güneşin doğuşunu bekleyecekler. Bütün gece bu festival ya da dua ayin devam edecek. Güneş tamamen kapanıyor ve bir karanlık içinde kalıyorlar. Şehrin de ışıkları falan kapatılmış durum. Ben yani o karanlığı hissetmek için tamamen şehirde karanlıklar altında ama güneşin battığı yerden bir ışıltı başka bir ışık görmeye başlıyor. Güneş gibi değil ama bir alevler falan var. Yani. <Gülüyor> Ve herkes hayret içinde. Böyle bir şey yok çünkü. Hani normalde oralardan bir ışık falan gelmesi mümkün değil. Et çevrede bir yangın mangın durumu falan da yok ama bir ateş topu gibi, bir sıcaklık gibi birileri geliyor tepelerin ardından. Bir ışıltı, parıltı geliyor. Dağların tepelerindeki karlar falan böyle o ateşli görüntünün altında neredeyse kızıl bir kana bölünmüş gibi kırmızı görünmeye falan başlıyor. Öyle büyük karlar. bir şey geliyor yani. Çok büyük bir şey geliyor ve halk gitgide paniğe kapılıyor, korkuya kapılmaya başlıyor. Bu ne ola ki falan diye elleri ayakları çözülmeye başlıyor yani. Melko tarafından gönderilen ateş ilanlarının gondoluna düzenlendiği saldırı bu şekilde başlamış oluyor. Şenlik seviyor. izden yüzden geldim. Evet. Şenlik oldu bu. Melko gelir. Ve bu bölümde burada sona eriyor. Mevzu Meglin'deydi, Şimdi Melkor'a geçti. Bundan sonra artık mevzu koptu. Bundan sonra mevzular büyük. Bazıları şey yazıyor. Ne zaman düşecek bu Gondolin? Zafer abi düşürmesene. <gülüyor> Şöyle savaş <Mondo> sanır. kurtuldu. <gülüyor> Öyle bitirsene abi. Gondolin <gülüyor> <arif> <gülüyor> <isene>. kurtuldu. <gülüyor> biz de kurtardık. <gülüyor> alternatif sonlar. Aynen alternatif son yazsın Zafer abi. Bu bölümümüzde böylece sona erdi. Teşekkür ediyoruz Zafer abi. İncadir. Teşekkür ederiz Cem. Teşekkür ederiz sevgili arkadaşlar. Acaba bir sonraki bölümden önce bir de böyle bir quiz mi yapsak haftaya falan? Gondoling quizi. Tabii. Yapabiliriz. Yapabiliriz. Arkadaşlar çalışın. Şimdiden çalışın. Yani onları. <gülüyor> <gülüyor> Hazır 5 bölümken. Hazır asker şey. Aynen. O zaman bölümü kapatalım. Teşekkür ederiz sevgili izleyicilerimiz. Bölümümüzü beğenmeyi unutmayın. Yeni bölümlerde görüşürüz. Görüşürüz. Millet. Görüşürüz.